Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rijem. Bismillahi r الله r-Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Alaamin. Ve Salatü ve Selamü ala Rasulina Muhammed ve ala Alehi ve Sahibhi İsmail. Cüllü ala Rasulina Muhammed. Cüllü ala Tabib Gülübina Muhammed. Cüllü ala Şefiğ Dübinina Muhammed. Bismillahi İnne enzellâhu Kur'an'en Arabiyyâ Allahu azim Değerli Kardeşlerim, bugün Kur'an-ı Kerim'in bir kul olarak hayatımızdaki yeri hakkında konuşacağız. Elbette Yüce Rabbimiz biz insanlığı yarattıktan sonra bizlere hidayet rehberi olmak üzere peygamberleri Peygamberlerle beraber de bizim hayatımızda uygulayacağımız ibadetleri içeren, hayatımızda yol gösterici rehber olan bizim ümmete, ümmetimize Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hayatımızda bir düstur olarak Allah Teala tarafından bizlere gönderilmiş bir kitaptır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim peygamberimizin en büyük mucizesidir. En büyük mucizesidir. Bizim için hayatımız boyunca kendisinden asla ayrılmayacağımız, içindekilerle sürekli yaşamak durumunda olduğumuz bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgilere genel olarak değinmeden elmalı merhumun Kur'an-ı Kerimle ilgili duasını paylaşmak istiyorum ki El-Malla Hamdi yazar şöyle der: İlahi hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin.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 sevdir bize sevdiklerini yerdir bize yerdiklerini yaret bize erdirdiklerini sevdin habibini Kainata sevdirdin sevdin de Hatır isaleti giydirdin, makamı İbrahim'den makamı Mahmuda erdirdin serveri esvi kıldın hatemi Embiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın Salat ve selam tahiyyat ikram, her türlü ihtiram ona. Onun el, ashabı ve etvana Ya Rab. Dolayısıyla da tabi ki Kur'an-ı Kerim'e başlarken, Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatırken bu duayı yapmak durumundayız. Bu görev Allah Teala'nın biz Müslümanlara yüklediği bir görevdir. Ancak bu görev yerine getirirken de Allah Teala yardım edecektir. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeyi başaramak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini, bizim Kur'an-ı Kerim'e nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. İşte bunlardan birisi, Fatır Suresi'nde, Estaizu Billah İnnellezîne yetrûne Allah ve kâmussalâh ilâ ahireh. Allah. Kur'an-ı Kerim'de bize mümin kullarını anlatıyor, Anlatırken buyuruyor ki o kullarım öyle kimselerdir ki Allah'ın kitabını okurlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurlar, sonra ve kâmusla namaz kılarlar ve infagu min merazak Bizim kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden infak ederler. Sirran ve alaniyeten gizli açık olarak infak ederler, yarucun ne ticareten tebur. İşte bu davranışlarıyla bitmez tükenmez bir ticareti, bir kazancı umarlar. Diyeufiyahum ucurahum, Allah da onların ücretlerini, bedellerini kat kat verir ve izidehum minfaddi ayrıca kendi fazla inayeti ikramıyla da artırır. Bu ayet kerimeden ne anladık? Şunu anladık. Müminlerin 3 temel özelliği... ...Kur'an-ı Kerim okumak... ...namaz kılmak... ...ve infak etmek. Bunların her üçü de... ...peş peşe birlikte zikredilen... ...ibadetler görevlerdir. İşte onun için... ...Kur'an'ın kendisi... ...baş tacıdır. Kur'an'ın kendisi hayatımızın... ...her anında bize lazımdır. Bunu içindekileriyle amel etmek için de gereklidir. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği bilgileri öğrenmek için de yorumuna, tefsirine vakıf olmak için de düşünüp tefekkür etmek için de hiçbiri olmadıysa düz Kur'an-ı Kerim'i metni olarak okumak için de hiçbiri olmadıysa yine Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in sadece Nazm-ı Celil'in ...yüzüne bakmak bile bir ibadettir. Bir insan... ...tabii bir böyle bir Müslüman... ...düşünülemez. Kıyamet günü müminin en büyük... ...şefaatçilerinden birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Kur'an okumasını... ...bilmiyorsa... ...Kur'an-ı Kerim kendisini tanımayacaktır bile. Böyle bir insan düşünülemez ama... ...diyelim ki... ...Kur'an okumasını bile bilmiyor. Bilmeyen bir insanın açıp... ...sadece Kur'an'ın yüzüne... ...bakması bile kendisine bir ibadettir. Onun içinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki: Hayrukum menteallme el Qur'ane ve allemeh. İçinizde en hayırlınız, en iyi olanınız Kur'anı öğrenen ve öğretendir. En iyi insan, en iyi iş bu iş. Yani Kur'an-ı Kerim'de birebir ilgilenmek, onu öğrenmeye çalışmak. Ve onu öğretmeye çalışmaktır. Yine hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren, şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Onların derecesindedir kim? Kur'an-ı Kerim'i güzelce, usulü, erkanı, adabına uygun bir şekilde okuyan kimse. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın peygamberimize vahiy yoluyla 23 yıl içerisinde gönderdiği ilahi kelamın bir bütünüdür. Peygamberimize ilk defa peygamber olduğu an oku emrinin iletildiği ikra, İsmi Rabbik ayet-i kerimesi indi, daha sonra 23 yıl süreyle, Kur'an-ı Kerim inmeye devam etti. Peygamberimizin vefatından sonra da kitap haline getirildi. Çünkü Kur'an'ın inmişi parça parçaydı. O zaman tamamlanmış oldu. İşte değerli kardeşlerim, Kur'an'ın aslında kelime anlamı itibariyle kendisine baktığımız zaman da Kur'an'ın bizden ne istediğini çok daha iyi anlamış oluruz. Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın gönderdiği bu kitabı kerime Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an kelimesi de Arapçada karae okumak kökünden gelir ki özü itibariyle okunan kitap demektir. Yani Kur'an bizzat okunmak için gelmiştir. Yoksa evlerde süs bitkisi olsun diye, duvarlarda asılsın diye gelmemiştir. Hani hepimiz biliriz ki merhum şair Mehmet Akif hep bu şiiriyle meşhurdur e, pek çok şiirinin yanı sıra ne demişti demişti ki ya açar bakarız nazm Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için yani Kur'an-ı Kerim falı bakılan bir kitap değildir Kur'an-ı Kerim örülere okunan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim bizzat dirilere hitap eden, dirilerin, bu hayatta var olan, yaşayan insanların öğrenmek, okumak, anlamak, amel etmek durumunda oldukları bir kitaptır. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den bahsederken ismini de iyi bilmemiz gerekiyor ki Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an'da geçen değişik özellikleri vardır ki 55 tane ismiyle Kur'an-ı Kerim tanıtılmaktadır ki bu isimlerin hepsi de birbirinden önemlidir. Bu isimlerle Kur'an bize ne olduğunu anlatır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne denmiştir? Nur denmiştir. Neden nur? Çünkü o dünyamızı ahiretimizi aydınlatan, yolumuzu açan yolumuzu gösteren ...bir ışıltı kaynağıdır... ...bir ışıktır... ...bir nurdur, rehberdir... ...onun için Kur'an-ı Kerim'e nur denmiştir. Yine... ...ifade etmeye çalıştığımız gibi... ...kitap kelimesi de... E, ...yazan anlamına da... ...okumayla birlikte Kur'an ve Kerim... ...kitap kelimeleri e, zikredilir ki... ...bu da eğitimin bir parçasıdır. Kur'an sadece... ...seyredilecek bir kitap değil... ...okunacak, anlanacak, anlaşılacak öğretilecek, içinden hükümler çıkartılacak, bir şekilde hayata katılacak bir kitaptır. Bunun dışında mesela Furkan diye bir ismi vardır. Bu isim de önemlidir. Nedir Furkan? Hakkı batıldan ayıran demektir. Hak ve batılı biz neyle anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'le. Herhangi bir ölçü, hayatın hangi alanında olursa olsun, eğer Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'in getirdiği ...ilahi düzen, ilahi disipline... ...uyuyorsa, elhak bu doğrudur. Ama Kur'an'a rağmen... ...birleri Don Kişot gibi... ...ortaya çıkıp, Kur'an'a aykırı... ...başka şeyler, Kur'an öyle dese bile... ...bu hayatın gerekleri böyle... ...bugünkü şartlar... ...konjöktür bunu gerektiriyor derse... ...o zaman Kur'an'dan uzaklaşmıştır. Dolayısıyla Furkan... ...hak ile batılı ayıran... ...hak ile batılın... ...öncüsü olan... ...hak ile batılı birbirinden tefrik eden... ...ayırt edici bir kitaptır. Burhan'dır Kur'an-ı Kerim. Delildir, hüccettir. Hak ile ilgili... ...herhangi bir şey arıyorsanız... ...kaynağı Kur'an-ı Kerim'dedir. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا fi كِتَابٍ مُّبِينٍ Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki... ...ancak bu kitapta bulunmasın. Kur'an-ı insanlık tarihi... ...hayatı boyunca, kıyamete kadar... İnsanların ihtiyaç duyduğu her şey Kur'an-ı Kerim'dedir Her konunun çözümü Her problemin çözümü Kur'an-ı Kerim'de Yer almaktadır onun için işte Kur'an-ı Kerim Müslümanların Hayatında asla Vazgeçemeyecekleri bir kitaptır Bir başka ismini de Kısaca değinmek istiyorum Kur'an-ı Kerim'e aynı zamanda ne diyoruz Kur'an-ı Kerim Hem Kur'an hem Kerim Kerim ne anlama geliyor? Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi de yine 27 defa zikrediyor. Bunun anlamı da en şerefli, en iyi, en faydalı, en onurlu, en izzetli, en cömert anlamlarına geliyor. Kerim, tabii ki dilimiz kısıtlı olduğu için bazı kelimeleri olduğu gibi yansıtamıyoruz. Ki Kerim kelimesi de bunlardan birisi. Bütün bu, bu özellikleri, güzellikleri barındıran bir anlama sahip işte Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği de Kerim olmasıydı. En yücelik Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur'an-ı Kerim'le birlikte gerçekleşir. Onun için Kur'an-ı Kerim dediğimizde de bundan şu anlaşılıyor ki Kur'an okumak demekti. Kerim'de en yüceydi. Kur'an okumak hayatta hiçbir şeye bedel değildir. Hayatta bir insanın ...uğraşacağı en büyük, en önemli uğraşısı... ...Kuran'la birlikte olmaktır. Kur'an'ı okuyor, okutuyor, öğreniyor, anlamaya çalışıyorsa... ...işte bu insan dünyanın en değerli işini yapıyor demektir. Değerli kardeşlerim, tabii ki... ...Kuran-ı Kerim okurken şunu da düşünmek durumundayız ki... ...Kuran-ı Kerim allah Teala tarafından gönderilen... Ama bir defa gönderilip kenara da bırakılan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olan bir mucizedir. Allah her peygambere değişik mucizeler vermiştir. On bazı mucizeler zamanla süreyle sınırlıdır. Ama o zaman yaşayan bilir ki peygamberimizin de bazı mucizeleri böyledir. Yaşandığı anda peygamberimizle birlikte olanlar gördü. Ama biz şu anda sadece o mucizelere bilgi olarak sahibiz. Yoksa bizzat yaşıyor değiliz. Ama Kur'an-ı Kerim'in özelliği şu ki Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam eden bir mucize. Onun içinde her asırda, her devirde Kur'an'ı anlamaya, okumaya çalışan herkes Kur'an'da yeni yeni mucize şeyler keşfeder ki bugün bilim anlamında da keşfedilen yeni bilgiler de bunun bir parçasıdır. Ama şunu bilelim ki buradan gelmek istediğim bir diğer husus da Kur'an-ı Kerim'in her bir şahıs üzerinde mucizeliğidir. Onun içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkes ondaki eşsiz tadı kalbinde hisseder. ...bunda müthiş bir lezzet vardır. Bu lezzet, bu duyguyu... ...bu hazzı, Kur'an'ı iyi okuduğu zaman... ...Kur'an'a gönlünü verdiği zaman... ...hakkıyla iman ettiği zaman... ...bu lezzeti hisseder, hissetmek zorundadır. Ve aynı zamanda Kur'an okuyan bir insan... ...düşünmelidir ki... ...bu Kur'an şu anda bana yeni nazil oluyor. Yani okunup geçilen, geçmişe ait bilgileri içeren sadece tarihi bilgileri içeren, tarihi olayları bize anlatan bir kitap değil aynı zamanda bugün şu anda yeni nazil oluyor. Kur'an-ı Kerim'de verilen şu bilgi işte şu anda benim için geldi. Ben burada ne okumuşsam Allah ben, benden bunu yapmamı istiyor bana bunu emrediyor diyerek Kur'an'ı insan bu şekilde okumalı. Öyle okuduğu zaman ancak Kur'an'dan bir yarar görür. Kur'an bu açıdan da her daim tekrar eden insanların her zaman içeriğini de anlamaya çalıştıkları bir kitaptır. Yoksa bir insan bir büyüğün söylediği gibi Kur'an her okuduğunda sana yeni nazili oluyormuş gibi kalbine yeni sana indiriliyormuş gibi bir hisse kapılmıyor isen bu duyguyu tatmıyorsan ne Fahrettin Razi Hazretlerinin tefsiri ne Zemahşeri'nin keşrafı hiçbir insanın derdine derman olmaz, çare bulamaz. Kur'an'ı bizzat kendin, kendin gönlünü vererek okumaya anlamaya çalışmalısın ki Kur'an-ı Kerim'den yeterince istifade edesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le ilgili Kur'an-ı Kerim'i tanıtan pek çok ayet-i kerime olduğu gibi Peygamberimiz de birçok hadis-i şerifinde bize Kur'an-ı Kerim'i bir kulluk kitabımız olarak Kur'an-ı Kerim'i değişik yönleriyle anlatmış ki birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ile ilgili buyuruyor ki Allah'ın kitabı var ya şu Kur'an-ı Kerim onda sizden önceki milletlerin haberleri, sizden sonrakilerin, ...durumları ve sizinle ilgili hükümler vardır. Geçmişle ilgili bilgi veriyor, geleceğin durumlarını bize aktarıyor... ...ama aynı zamanda günümüzle ilgili, bizim hayatımızla ilgili hükümleri de Kur'an-ı Kerim bize aktarıyor. Yani biz hayatımıza yön veren bir kanuna ihtiyacımız varsa... ...bir yönetmele, bir ideolojiye ihtiyacımız varsa hayatımızda herhangi bir rehbere ihtiyacımız varsa, işte rehberin kendisi Kur'an-ı Kerim, işte önümüzde Allah bize bunu göndermiş. Ve Kur'an-ı Kerim diyor Peygamberimiz, o hakkı batıldan ayıran bir sözdür, boş bir lakırtı değildir. Öyle Allah Kur'an-ı Kerim'i süs olsun diye, sıradan bir kitap olsun diye, sadece okuyup geçelim diye göndermedi. Her kim onu bir zalimin zorbalığından dolayı terk ederse Allah ona gazaplanır. Yani Kur'an-ı Kerim için asla hiçbir yeryüzündeki insanlardan beşerden korkmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği kitaptır. Herkes onunla amel etmek, onu uygulamak zorundadır. Kim onun dışında herhangi bir yerde ...hidayet ararsa... ...sapıklığıyla baş başa kalır diyor Peygamberimiz. Yine o Allah'ın... ...sapa sağlam bir ipidir. Doğru ve yanlışı... ...yanlış bilgiyi ayıran bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim'in kendisi... ...bize öğüt olarak gelmiştir. O sırat-ı Doğru yolun ta kendisidir. Onunla beraber olan gönüller... ...sapıklığa düşmez... ...gönlünüzü Kur'an-ı Kerim'e vermişseniz... ...doğru yoldasınız... ...onu okuyan diller... ...sülçmez... ...yanlış şey söylemez... ...çünkü Kur'an-ı Kerim okuyor... ...yine... ...onun ilmiyle uğraşan alim... ...ondaki bilgiye doymaz... ...Kur'an-ı Kerim okudukta, okuyası gelir... ...araştırdıkça araştırır... ...tefekkür ettikçe devam eder... ...bunun bir sonu yoktur... ...bir, bir deryadır... ...aynı zamanda Kur'an diyor Peygamberimiz okumakla da eskimez, usanılmaz, mucize yönleri bitip tükenmez ve cinler onu duydukları zaman hani Kur'an-ı Kerim'de cin suresinde belirtildiği gibi biz şaşılacak acayip bir söz duyduk diye cinlerde bunu itiraf etmekten geri kalmıyor değerli kardeşlerim. Peygamberimizin anlattığı bu özelliklerden de Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu anlamış oluyoruz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın insanlara gönderdiği bir kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan ben Allah'la konuştum diye yemin etse doğru söylemiştir. Allah Teala ile bire birebir konuşma yolu Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu kadar önemli olduğu için de Allah'a bizi en fazla yaklaştıran ibadetlerimizin başında gelen namaz da aslında Kur'an okumaktan ibarettir. Ne yapıyoruz namazda? Allahu Ekber değil tekbir alıp Kur'an-ı Kerim'den ayetler, parçalar, pasajlar okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in içerisinden bir şeyin okunmadığı namaz zaten namaz değildir, geçerli değildir ve onun içindeki Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap olmadığı için Estaizü billahi la suhu illa'l mutahharun ona ancak temiz olanlar dokunabilir diyor Kur'an-ı Kerim. Bugün zuhur, sözüm ona alim görüntüsündeki bazı tiplerin işte Kur'an bu efendi cenabetten tahareti kastediyor filan gibi ıvır zıvır zıvır zırvalamalarının bir anlamı yok. Açık açık Tarih boyu alimlerin büyük çoğunluğun genel kanaati budur. Kur'an-ı Kerim ezberden abdestsiz okunabilse bile Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdesti olmak gerekir. Bu ayette böyle yorumlanmıştır. Onun içinde Kur'an-ı Kerim, hani abdest bize ne zaman lazım? Abdest namaz kılarken lazım. Bir mümin abdestsiz namaz kılamaz. Tavaf ederken lazım. Tavaf asnasında da abdestsizle tavafı geçer. Bir de Kur'an-ı Kerim'e dokunurken, Kur'an-ı Kerim'e bir insanın dokunabilmesi için abdestli olması gerekir. Bu kadar çok önemli bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'in kendisi önemlidir. Tabii ki ezberden okurken insanın her anı ayrı olabilir. Abdestli olmadan ezbere okuyabilir. Ama o mushaf-ı şerifin o Kur'an-ı Kerim'in kendisine dokunabilmek için bile abdestli olması lazım. Abdest müminin silahıdır. Bir mümin abdestli olmayan Kur'an'a dokunamaz bile. Değerli kardeşlerim, yine bir hadis-i peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'le ilgili bize ikazen buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim bazı toplulukların gönüllerinde ...elbisenin eskimesi gibi eskiyecektir. Elbise eskidiğinde... ...nasıl insanların gözünde... ...değersiz hale geliyorsa... ...bir takım insanlar çıkacak ki... ...Kuran-ı Kerim'e bu gözle bakacaklar. Bu bakışlarından dolayı da... ...onlar... ...Kuran'ı okumaya üşeşecekler. Ama... ...daha sonraki bu... E, ...arzularından dolayı... ...hiçbir lezzet ve tat bulamayacaklar. Kur'an-ı Kerim okuyacak... ...ama hiçbir lezzeti alamayacak. Çünkü onların kalpleri... ...kalpleri kurt kalbi... ...gibi olduğu halde... ...kuzu püstüne... Bürünmüş, ...kuzu postuna bürünmüş olacak. Görünüşte... ...kuzu gibi görüntüsü olacak... ...ama kalbi kurt kalbi diyor peygamberimiz... ...ve onlar... ...onların işi... ...sadece bir ümitten ibaret... ...hale gelecek. Bir tembellik yaptıkları zaman... ...tembellik yaptıklarında yakında yaparız diyecekler. Herhangi bir ibadet edecekler, hele birazdan diyecekler. Hep işi terk etme yoluna girecekler. Herhangi bir kötülük yaptıkları zamanda, bir günaha düşecekleri zamanda onu önemsemeyecekler. Onda diyecekler ki önemli değil canım, önemli değil. Allah'a şirk koşmuyoruz ya, Allah bizi affeder diyerek küçümseyecekler. Kim? Kur'an'ı adeta eski elbise gibi tarihi geçerliliği yitirmiş tipte olduğunu gören insanlar Allah korusun. Ve değerli kardeşlerim insan olarak biliyoruz ki en mükemmel tipteki bir betonarme yapı bile içinde canlı insanlar barınmadığı zaman... ...ona bir temizlik eli değmediği zaman içinde yaşanmadığı zaman... Bir süre sonra harabe haline gelir. İyi bir muazzam bir apartman dairesi bile kullanmadığı zaman bir bakarsınız bir taraftan karıncalar biter. Etraf toz toprak içerisinde olur. Ve zamanla kendi kendine çeşmelerde açılmadığında patlar vesaire vesaire. Dolayısıyla nasıl ki bir sıradan bir bina bile bakıma ihtiyacı varsa işte işte Kur'an-ı Kerim'in de Yeryüzündeki karargahı barınacağı bulunacağı yer insanın kalbidir. Eğer bir insanda Kur'an-ı Kerim yok ise hayatın bir parçası olarak Kur'an-ı Kerim'i özümsememiş, içine benimsememiş, hayatın bir parçası haline de o Kur'an'da adeta virane haline getirilmeye başlamıştır. O elbisenin eskimesi diye Peygamberimizin, ...bahsettiği durum ortaya çıkacak demektir. Ve yine peygamberimizin... ...Kur'an-ı Kerim okumayanlara ilişkin ithamlarından birisi buyuruyor ki... ...sizden birinin çarşı pazara gidip ihtiyaçlarını görüp... ...eve geldikten sonra iş için çarşıya pazara çıktı... ...akşamı işini gücünü gördü geldi... ...eve döndüğünde döşeğinin bir kenarına yaslanıp da oturduğunda Kur'an-ı Kerim'den 3 ayet okumasına engel nedir? diye Peygamberimiz ikaz ediyor. Yani hayatınız boyunca her şeye zaman bulabiliyorsunuz. Çarşı pazar geziyorsunuz. Her şeye her zaman yer var. Her şeye fırsat bulunuyor. Ama Kur'an okumaya gelince topuna okuyacağınız 3 tane ayet-i kerime. Bu 3 ayet-i kerimeden maksat Kur'an'la sürekliliğin Kur sağlanması Kur'an'la bağların hiçbir şekilde koparılmaması, değerli kardeşlerim. Eve geldiğinizde hiç hiç olmazsa çok az da olsa Kur'an-ı Kerim okuyun demek istiyor Peygamberimiz. Ve yine hepimiz biliyoruz ki hayatımız boyunca en olumsuz yerlere, en boş işlere bile vakit ayırırken Kur'an'a ...vakit ayırmamanın da ne kadar bir olumsuzluğa, imanımızı zayıflatma noktasında zarar verdiğini insanları yaşayarak görür. Ve buyuruyor ki Peygamberimiz Kur'an'ı okuyun çünkü Allah Teala içinde Kur'an bulunan bir kalbe azap etmez. Ve başka hadis-i şeriflerde evlerde Kur'an okuyun çünkü Kur'an okunmayan ev harabedir diyor Peygamberimiz... Kalp içinde böyledir. Kalbin tamirini, ıslah olmasını istiyorsa Kur'an okumamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Yine Ebu Umame radıyallahu anh buyurmuş ki Kur'an okuyunuz. Sakın bu duvarlarda asılı bulunan mushaflar sizi aldatmasın. Çünkü neden aldatmasın? Duvarda bir mushafın, Kur'an-ı Kerim'in asırı olmasının teberrük anlamında belki bir faydası olabilir ama esas Kur'an, okunan Kur'andır. Kendisiyle amel edilen Kur'andır. Süz olarak kılıfın içerisinde bulunan Kur'an bir anlam ifade etmez ve diyor ki, çünkü Kur'an'a kap olan bir kalbi Allah azaba düçar etmez. Eğer bir kalbin içinde Kur'an var ise bir ruh Kur'an'ı özümsemişse işte o insan o insan azaptan uzak kalır. Başka bir hadis-i şerifte de peygamberimiz şayet Kur'an bir derinin içine konulsa sonra da o cehennem ateşine atılsa yanmazdı buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bir, kalp, bir kılıfla ateşe atılsa yanmazdı. Bu hadis-i şerifi alimler yorumlarken demişler ki bu derinin içinde demek insan derisinin içinde, insan beyninin içinde bir insan ki Kur'an'ı ezberlemişse, Kur'an'dan bir şeyler ezberindeyse biliyorsa Allah o insanı azap etmez, o insanı cehenneme atmaz ama bu aynı zamanda Kur'an'la amel edendir. Allah Teala kendi gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim, bununla amel insana azap etmez diyor değerli kardeşlerim. Hakikaten ev için başka bir hadis-i şerifte de peygamberimiz evlerde Kur'an okumayı anlatırken buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim okumanın hemen her zaman her yerde okumalı ama İsra'la da evde de okumalı Eve nur inmesi için Rahmet inmesi için Evde de muhakkak Kur'an okunmalı Bununla ilgili peygamberimiz Buyuruyor ki Kur'an okunan evde dört şey olur Nedir bunlar? Birincisi Kur'an okunan eve Ev genişler İlahi bir hikmet gereği Kur'an okunuyorsa bir ev Allah o eve bir genişlik verir İkinci özellik ...o evde melekler hazır bulunur. Melekler gelir, o evde... ...Kur'an okunduğu için... ...oraya eşlik ederler. Üçüncüsü... ...üçüncüsü de... ...şeytanlar orayı terk eder. Artık kendilerine... ...bir sığınma yeri bulamamışlardır. Çünkü Kur'an okunuyordur. Dördüncüsü de... ...o evin iyiliği çok olur. Bereketi, hayrı çok olur. Kur'an okunduğu için... ...Allah oraya bereket indirir... Aynı şekilde devamen Peygamberimiz yine dört özellik sayıyor ki içinde Kur'an okunmayan ev sahiplerine dararır. O evde bir huzursuzluk başlar. O ev insanı boğacakmış gibi bir hal alır insanlarda Kur'an okunmuyorsa. Melekler orayı terk eder. Orada kendisine, kendilerine bir yakınlık görmezler. Ve şeytanlar oraya gelir. O evin ...hayrı, bereketi, iyiliği az olur. Kur'an okunursa bu dört iyilik geliyor. Kur'an okunmadığı zaman da bu dört tane kötülük geliyor. Tabii ki evin genişlemesiyle ilgili alimler demişler ki... ...her ne kadar fiziken biz yerlerin böyle naylon gibi, balon gibi, bilmem sünger gibi uzatılıp kısatıldığı, kısaldığını... Fiilen görmüyorsak da biliyoruz ki... ...üç yerde ana rahminin büyümesi gibi... ...üç yerde fiziki bir genişlik olur. allah Teala tarafından manevi bir güçle bu gerçekleşir. Bunlardan bir tanesi hac mevsiminde Mina'dadır. Mina'da milyonlarca insanları aldığı halde... ...Allah oraya bir genişlik verir. Oraya gelen insanlar herkes kendisine bir yer bulur. Birincisi Mina'da... İkincisi, Kabe'nin kenarında mataf alanı dediğimiz tavaf yapılan alanda. Oraya da binler, on binlerce insan daracık bir alana geldikleri halde herkes kendisine yer bulur. Orada da fiziki bir genişleme olur. Üçüncüsü de içinde Kur'an-ı Kerim okunan ev. Bu evde Allah bir genişlik verir ve üç yerden birisi de böylece Kur'an-ı Kerim olan yer olduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim tabi Kur'an-ı Kerim okurken abdestli olacağız, tefekkür edeceğiz dedik ve Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine Kur'an'ın ifadesiyle baktığımızda birkaç özelliğinde altını çizmemiz gerekiyor. Nedir bunlar? Bunlardan birincisi Kur'an'ın kendisi ben Allah kelamıyım diyor. Kur'an-ı Kerim'de değişik yönlerde ki sıradan bir yazarın yazdığı kitabı okumak bile İnsanlarda şeref, değer katıyor. Kim okuyorsun? Ha filanı. Filan yazar okuyorum diye insanlar birbirleriyle böbürlenme vasıtası yapıyor. Bir insanın kültürü, bilgisi, birikimi okuduğu yazarla ölçülüyor. İşte senin okuduğun kitap ta bizzat kainatın, alemlerin ve senin yaratıcın olan Allah Teala tarafından yazılmış olan bir kitap. Bizzat Allah'ın kitabı tabi bu dil olarak Allah'ın Arapçayı seçmiş olması peygamberlerin diliyle olduğu içindir. Başka peygamberlere de kendi dilleriyle göndermişti. Peygamberimizin ve toplumunun dili Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim Arapça geldi. İkinci özelliği de Kur'an-ı Kerim anlatırken diyor ki bu apaçık Arapça ile gelmiştir. Ki nüzül olduğu tarihte, nazil olduğu tarihte bugüne kadar Arapçası aynen durur, değişmemiştir. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim, mütevatir olma özelliğine sahiptir ki, nazil olduğu tarihten bugüne kadar, dilden dile, gönülden gönüle, musaflar yoluyla, günümüzde tek bir kelimesi bile, tek bir harfi bile, değişime uğramadan gelmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden bir diğeridir. Dördüncü özelliği aynı şekilde apaçık bir kitap oluşu ki e, gönderildi müşrik Arap toplumuna meydan okumuştu feliyet Tuubi Hanifi misli Kur'anı-ı Kerim birkaç ayette bu meydan okumayı tekrarlıyor Eğer güçleri yeters yetseydi bir ayetini on ayetini Kur'an'ın hepsini en küçük kelimesini getirseler diyordu hiçbirine cesaret edemediler çünkü Kur'an Allah'ın bizzat kendisinin gönderdiği bir kitaptı. Hatta bazı uydurmacılar çıkmış ortaya. Ya haşa bu Muhammed'in getirdiği de ne ki mesela Fil Suresi ile ilgili uydurmuş. El-Fîl mel fîl üme edrâke'l fîl lehu zammü bil. Öyle uydurmuşlar ama uydurdukları sözler de kendilerinin maskaralığını artırmaktan başka bir şey olmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim tek bir ayeti bile taklit edilemeyecek kadar değerli bir kitaptır. Onun için mucizedir. Onun içinde onun içinde asırlar boyu bu mucizeliğini korumuştur. Başka tabii ki Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi mucizedir. Hani mucizelerde bir kevni mucizeler vardır ki e, kevni ayetlerle ilgili değil. Kelami bir mucizedir Kur'an-ı Kerim. Onun için Allah Teala e fele tedebberun Kur'an. Kur'an hiç düşünmez der mi? Anlamaz mı? Düşünmüyorlar mı? diye pek çok ayette de e fele takilun e gibi noktalarla bitirir ki Kur'an-ı Kerim bizi bu cahiline düşünmeye, tefekkür etmeye e, sevk eder değerli kardeşlerim. Bir başka özelliği de Kur'an'ın evrensel bir kitap oluşturur. Herhangi bir kavme, zümreye, topluluğa gelip de sadece onları ilgilendiren bir bilge sahip değildir ya kıyamete kadar geçerli insanlığın tamamına meydan okuyan, onların hayatını yönlendiren bir kitaptır. Bundan 5 asır önce Kur'an-ı Kerim ne kadar önemliyse bugün de o kadar önemli. Bugün ...mesela faizle ilgili ne buyuruyor? Faizle uğraşan... ...Allah'a ve Resulüne harp ilan etmiştir diyor. Bugün görüyorsunuz ki devletler, milletler faiz yükü altında ezim ezim inliyor. Koca bir ülke çalışıyor, bir avuç faizi sömürüyor ve bu düzen böyle gelip gidiyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'in emirlerine muhatap olunmadığı için Kur'an-ı Kerim mucize olduğu için o ki hayatta geçmişe ne kadar geçmişe ne kadar çözüm üretmişse Kur'an-ı Kerim bugüne de çözüm üretir. Kur'an-ı Kerim hırsızlık bir insanlık suçu, Allah'a şirk koşmak bir insanlık suçudur demiş. Neyi haram kılmışsa dün geçerliydi, bugün de geçerli, yarın da geçerli olmaya devam edecek. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir hükmü için hiç kimse bu devirde bunlar olmaz diyemez. Ya Kur'an-ı Kerim Allah bize kıyamete kadar geçerli olmak üzere göndermiş. Onun içinde Kur'an-ı Kerim Allah'ın ilk indirdiği gün nasıl bir mucize ise bugün de aynı şekilde bir mucizedir. Bu değerinden hiç kaybetmemiştir. hükümleri aynen geçerlidir. Onun içinde. ...nevzuhur bazı kendini bilmez adamların... ...işte bu hükümler filan tarihte kalmıştı. Burada aslında şu denmek istenmemişti, bu denmek istemişti. O tarihte böyleydi ama bugün böyle demelerinin hiçbir aslı astarı yoktur. Bunu söyleyenler de zaten Kur'an-ı Kerim'in nasını okuyarak... ...bu İslami bilgilerin özüne vakıf olarak bunları konuşuyor değiller ya felsefi bilgiler elde etmişler. Felsefe uzmanı dinle bir ilgisi yok ama isminin başına kattığı bazı unvanlarla İslam adına ahkam kesiyor ve maalesef insanların da kafası karışıyor değerli kardeşlerim. Onun içinde Osmanlı'nın kuruluşunda anlatılan Şehzadebali Hazretleri'nin evinde Osman Gazi Hazretleri'nin o Kur'an'a saygı için oturup ...sabaha kadar uyumadan durması... ...belki sıradan bir olay haline gelir... ...sıradan bir olay gibi insanlar düşünebilir... ...kimisi bunları küçümseyebilir... ...ama tarih kitapları demiştir ki... ...Allah belki de o asırlar boyu... ...cihanlara hükmeden Osmanlı Devleti âliyesini... ...belki de sırf o Osman Gazi Hazretlerinin... ...bir ümmi olmasına rağmen... O Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermesinden dolayı Allah lütfetmiştir. Onun için de Kur'an'ı hafife almamak gerekir. Kur'an'a gösterilen en küçük saygının bile çok çok büyük neticeleri vardır. Tabii ki bu vesileyledir ki hepimiz Kur'an ne diyor? Niçin bunları söylüyor? Bunları çok iyi düşünmek zorundayız. <gülüyor> Kur'an'ı anlamak için Kur'an-ı Kerim'in kendisine ...Peygamberimizin sözüne... ...ulemanın... ...sözlerine itibar etmeliyiz. Böyle son dönemde ortaya çıkmış... ...ne idüğü belirsiz... ...kendince yorumlar yaparak... ...milletin... ...aklını fesade veren... ...milletin dinini karıştırmaya çalışan... ...insanların sözüyle... ...Kur'an'a bakamayız. Bugün çıkarmışlar ki... ...işte Kur'an okumanın hiçbir faydası yok. Kim dedi? Buyurdu ki Peygamberimiz... Kim Kur'an'dan bir ayet okursa Allah bir ayetine değil her bir harfine 10 sevap verecek. Elif ayrı, lam ayrı, mim ayrı diye peygamberimiz bizzat söylüyor. Tabii ki Kur'an'ı anlamak gerekir ama anlamadan sırf metnini okumak bile sevaptır, önemlidir. Onun içinde, onun içinde manasını hiç anlamadığımız halde her gün 5 vakit namazımızda Muhakkak Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuruz. Bu hayat böyle böyle başlamış, böyle de devam edecektir. Hatta bazı ayetler çok daha önemlidir ki mesela Fatiha Suresi'nin içeriği günde 40 vakit namaz kılan bir adam her gün bakıp usanmadan tam 40 defa Fatiha Suresi'ni, Fatiha-i Şerifi tekrar eder. 40 defa orada Allah'a karşı bir söz vardır. Ya Rabbi senden başka asla bir güç tanımayacağım. Hayatım boyunca yalnızca senin yolunda olacağım diye bunun sözünü verir ve kimi dost, kimisini düşman seçtiğine orada tahhüt eder. Bu ahdini sadece haftada, ayda, yılda bir defa değil, her vakit değil, her rekatta, günde tam 40 defa tekrar eder. Bunun için önemlidir Kur'an-ı Kerim'in her bir noktası. Onun içinde Kur'an-ı Kerim'i anlarken, bilmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim. Bu, ...dün olduğu gibi bugün de mucize olan... ...hayatımıza yön veren bir kitaptır... ...ve bilmeliyiz ki... ...şu üç noktayı da zihnimize çok iyi yazmalıyız... ...birincisi... ...Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğuna... ...buna muhakkak inanmak... ...bunu her an zihnimizde canlı tutmak zorundayız... ...sıradan bir isminin önünde bir ünvan olan adamın... ...kendi kafasıyla yorumlayarak yazdığı bir kitap değil bizzat Allah Teala'nın gönderdiği bir kitap. Bunu hiçbir zaman zihnimizden çıkarmayacağız. İkincisi, bunun içinde getirdiği tüm bilgilerin doğru olduğuna aklen ve kalben iman edeceğiz. Asla hiçbir şeyinde tereddüt şüphe göstermeyeceğiz. Zaten bu imanımızın bir gereğidir. Kur'an-ı Kerim hangi hükmü getirmişse, faizi de söylemişse, hırsızlığı da söylemişse, sosyal hayatımızda Bireysel hayatımızda her ne hayatımızın her anında ne getirmişse Kur'an doğru söylüyor, biz buna iman ediyoruz düşüncesinde olacağız. Ve üçüncü olarak da Kur'an'ın insanlığın iki cihanda dünya ve ahirette mutlu olması için gönderilmiş bir kitap olduğunu bileceğiz. Allah bizim hem bu dünyamızı şekillendiriyor, hem de ahiretimizi şekillendiriyor. Bunu yaparak her ikisini de birlikte elde etmiş olacağız değerli kardeşlerim. Tabi vaktimizin sonuna doğru ilerlediğimiz için biraz toparlamaya çalışalım. Ve Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'e insan teslim olmak zorundadır. Hazreti Ömer devlet başkanlığı döneminde bir gün caddede dolaşırken bir ses duyuyor. Ses duyunca da gidiyor, anlıyor ki şu duvarın arkasında bir adam içki içiyor. Hemen hışımla duvara atlayıp içeri giriyor. Sen ne yapıyorsun burada diye adama saldıracak ki adam ya halife ya emir el müminin ben bir hata işledim. Ama sen üç hata işledin. Bir, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sakın kimsenin Gizli hayatını deşifre etmeye aşağı çıkarmaya çalışmayın, Tecessüs etmeyin diyor. Sen bunu ortaya çıkardın. İki, böyle ilsel bir rubi antetur büyütim İkincisi buyuruyor diyor ki Allah evlere kapısından girin diyor. Sen kapıdan girmedin. Kimi yerlerde de pencereden girdi deniyor ama kapıdan izin isteyerek girmedin. Üçüncüsü, la kuru büyüten gayrı büyü hatta etten izin o. Üçüncü olarak da izini almadan kimsenin evine girmeyin diyor. Sen hem tecessüs ettin, hem kapıdan girmedin hem de izinsiz girdin. Senin üç tane suçun var dediğinde suçlu olduğu halde Hazreti Ömer bu insanın karşısındaki bu direnci karşısında Adam'a yalvarıp diyor ki ben seni affedersem sen de ben ben bırakırsam seni sen de beni affeder misin? Affettim ya Ömer diyor Hazreti Ömer o içki içen adamı bile terk edip gidiyor çünkü adalet var çünkü Kur'an-ı Kerim var Kur'an-ı Kerim ne diyorsa odur demek durumunda insanlar değerli kardeşlerim onun içinde Kur'an-ı Kerim'in içindeki bilgilerin de her geçen gün keşfedilmesi yeni yeni mucizelerin ortaya çıkması çok çok önemlidir ama şunu unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim ancak bilgi ile ilahi hükümlere göre Kur'an, Sünnet ve diğer kaynakların gereği şeklinde tercüme, tefsir edilirse ancak bir anlam olur çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki men kâle figur eyni bir râhihi fa asaba ahta, fakat ahta kim ...Kur'an-ı Kerim hakkında bilgisi olmadan yalnızca kendi görüşüyle yorum yapsa, o doğru bile söylemiş olsa hata etmiştir. Bir şeyin sonucun doğru olması önemli değildir. Önemli olan nedir? Bilgiyle, kendi heva ve hevesiyle bir insan Kur'an-ı Kerim'i bu bana böyle yorumladığımda daha fazla yarar getiriyor diyerek bir insan Kur'an'ı asla yorumlayamaz... Burada noktalayalım.